hem size indirilen kitaba iman ettik bizim ilahımız da sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır ve biz ona gönülden teslim olduk